Mısır tarihine 6. videoyla devam ediyoruz. Önceki videolarda ne yaptığımızdan tek tek bahsetmeyeceğim çünkü adı üzerinde 6. video. Yani öncekileri zaten izlemiş olmanız lazım. Ama son videoyu nerede bıraktığımızdan biraz bahsetmem gerekiyor. Çünkü son video 3. ara dönemi ele alan bir videoydu. Ve bu dönem epey karışık olduğu için tek bir video ile bitirememiştik. Yani yarım bırakmıştık. O yüzden kaldığımız yerden devam etmek lazım. Kısa birkaç hatırlatma yapayım ve ardından devam edelim. Şimdi son videoyu bıraktığımızda Piyanki ve Tefnaht bir mücadeleye girişmişlerdi ve Piyanki hem Tefnaht'ı hem de birçok yerel kralı yenmişti. Öyle ki 8 veya 12 krala disk çöktürmüş ve Mısır'daki tek meşru hükümdar olmuştu. Ama daha sonra 12 yıllık bir hüküm süresinden sonra 4. Osorkon Asur kralı ile bir anlaşma yapmıştı ve Piyanki'yi devirmeye çalışmıştı. Piyanki ilginç bir şekilde eskiden yaptığı gibi ihtişamlı ve korkunç bir şekilde bunları ezmek ve cevabını vermek yerine yaşlanmış olduğu için sakin, sessiz bir cevap vermişti hatta göz yummuştu. Piyanki'nin bu zayıf davranışı karşısında Tefnaht ve diğer birçok bölgesel kral onun zayıflığından fayda etmek isteyerek ona isyan çıkarmaya başladılar ve Mısır tekrardan karıştı önceki videoyu tam da burada bırakmıştık o yüzden kaldığımız yerden devam edebiliriz şimdi piyanki ve tefnaht bu 12 yıldan sonra yeterince yaşlanmış oluyorlar ve artık savaşacak taktik yürütecek veya kral olmaya çalışacak bir heves bulamıyorlar fakat ikisinin de oğulları var ve bu oğullar tahtları devralıyorlar piyankinin oğlu şabakaydı Tefnaht'ın oğluysa Bohris adıyla bildiğimiz Baken Renef'ti. Ve bu kişiler 5 yıl boyunca tıpkı babalarının yaptığı gibi karşılıklı mücadele ettiler. Diodorus'a göre Baken Renef önemli bir kanun koyucuydu. Maneto'ya göre ise 24. Hanedanın gerçek kurucusu ve tek kralıydı. Fakat önceki videoda 24. Hanedanı Tefnaht'ın kurduğunu söylemiştim. Eh anlaşılacağı üzere kaynaklar çeşitli olduğu için... Bu konuyla alakalı da çeşitli aktarımlar yapılmış. Tefnaht oğlunu tahta geçirdikten kısa süre sonra ölmüştü ama gördüğümüz kadarıyla hayalleri ve istekleri onunla birlikte ölmemişti. Oğlu Bakenrenef taht için iddialıydı ve kendisine yaptırdığı kabartmalar ve resimlerde kendisini Mısır'ın tek kralı gibi resmettirmişti. İşte bu tür hareketleri görünce piyankiden sonra başa geçen kişi olan Şabaka bunlara tahammül edemedi. Ve Şabaka ordularına o güne kadar görülmemiş ölçüde sporlar yaptırarak askerlerini gerçekten de ağır eğitimlerden geçirerek bir bakıma yenilmez bir ordu yaratmaya çalıştı. Şabaka'nın ciddi spor programlarıyla resmen 300 Spartalı filminde gördüğümüz gibi yorulmayan, her türlü silahı kullanabilen ve hayatı dövüşmekten ibaret olan bir seçkin birlik yaratıldı. Ve kaynaklarda yazdığı üzere bu birlik... 6 saat boyunca hiç durmadan koşabilen ve bir günde 100 kilometre mesafeyi aşabilen bir birlikti. Şabaka bu ordularla İpet Sut gibi birçok bölgede yağma yaptı, ganimet topladı ve gücüne güç kattı. En sonunda da Bakenrenef ile karşı karşıya geldi ve görüldüğü kadarıyla Bakenrenef kabartmalarında resmettirdiği gibi öyle tek kral veya mükemmel bir kral olamadı. Ancak 5 yıl tahta kalabildi ağır bir mağlubiyetle. Tahta veda etti. Hatta Şabaka Bakenrenef'i esir aldı ardından canlı canlı yaktırdı. Yani adamın elinden tahtı alması yetmiyor bir de ahiretini aldı. Çünkü bedeni yaktığınız zaman bu kişinin mumya yapılamayacağı anlamına geliyor. Ve mumya yapılamazsa öteki aleme gidemiyor. Yani Şabaka Bakenrenef'ten gerçekten de epey bir nefret etmiş. Hatta öyle bir nefret ki bu nefle alakalı kabartmalar, onun yaptırdığı o çizimler veya heykeller paramparça ettirilmiş. Bu yüzden nefle alakalı elimize geçen kayıtlar ufak tefek. Bu esasında bugüne kadar birçok defa gördüğümüz bir şeydi. Her kral başa geçtiğinde veya mücadeleyi kazandığında, mücadele ettiği rakibi sildirmeye çalışıyordu. Buna damnatio memoriai yani anıların veya hatıraların lanetlenmesi. Diyoruz ve bu yine devam edecek yani ne ilk ne de son. Şabakanın bu nihai zaferiyle Sayıs Hanedanı yani 24. Hanedan sona erdi ve Şabaka her yere kendini öven eserler yerleştirdi. Bildiğiniz üzere 3. Ara dönemde genellikle kayıtlar, raporlar, belgeler ve eserler hem Teb'de hem de Tanis'te tutulmaktaydı. Yani tarih aktarımı biraz farklıydı. Başa geçen monark kendince bir şeyleri değiştirebiliyordu ve bu yüzden de elimizdeki belgeler çelişebiliyordu. Ama 24. Hanedan tarihe karışınca Şabaka tek kral olunca bundan sonraki kayıtlar 25. Hanedan ekseninde yani Tep şehrinde tutuldular ve en azından pek de çelişmeyen, düzgün ilerleyen bir aktarım görmüş olduk. Ama esasında Şabaka'nın bu başa geçişi pek de bir şey değiştirmedi. Ne Mısır daha fazla büyüdü ne de isyanlar durdu. Hani tarih tekerür ediyordu bu ayrı ama sanki tarih hiç ilerlemiyor gibiydi. O kadar savaş boşa yaşanmış gibi görünüyordu. Yine de hakkını yemeyelim en azından şabaka, sanata, edebiyata biraz meraklıydı ve bu açıdan da bize bugüne kadar gelen bir takım eserler bıraktı. Örneğin Şabaka Amon inancına çok önem verdiği için Memphis'te 2. Ramses döneminden kalma parçalanmış papirüslerdeki dinsel metinleri Memphis Teolojisi Anıtı adıyla bir taşa kopyalattı ve gelecek nesillere büyük bir miras bıraktı. Ayrıca onun döneminde harab olmuş tapınaklar onarıldı ve heykeller çoğaltıldı. Yani bir eskiye dönüş denendi. Bildiğiniz üzere yeni krallık çöktüğünden beri Mısır yönetenler Mısırlı değillerdi. Nübiyeli, Libyalı, Afrikalı kimselerdi ama kendilerini Mısırlı hissediyorlardı. İşte bu yüzden bu krallar Mısır'ı Mısır gibi göstermeye çalıştılar ve şekle şemale epey bir dikkat ettiler. Şimdi Afrika'dan da bahsetmiş olduğum için burada bir dipnot vermem lazım. Çünkü son dönemlerde epey popüler hale gelmiş ve internette her yerde yazan bir iddia var. Bu iddia şu: Mısır'a Zenciler hükmetti ve Mısır firavunlarıyla Mısır halkı esasında zenciydi. Yani bizim bildiğimiz gibi kızıl renkli veya başka bir ırk değillerdi. Ama bu spekülasyondur. Böyle bir şey yok. Tamam. Mısır'a Afrikalı, Nübiyeli, Libyalı birçok kişi hükmetti ve 3. ara dönemde zenci firavun da vardı. Ama 3. ara dönem yani çöküş çağından bahsediyoruz. Yeni krallıkta Orta krallıkta, eski krallıkta yani klasik dönemde altın çağda veya piramitler çağında zenci firavun diye bir şey yok. Hatta o dönemde zenciler köle. Yani arada fark var. Her duyduğumuza inanmamak lazım. Neticede bu dönemde Mısır'a hükmetmeyen kalmamış. Yani öyleyse daha sonra en son Mısır'a Araplar hükmedecek. E ne yapacağız? Piramitleri Araplar yaptı mı diyeceğiz? Saçma şeyler. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Mısır tam güç kazanmaya başlamıştı ki sahaya başka bir oyuncu dahil oldu. Bu da en başta söylemiş olduğum Asur Krallığı. Asur Krallığı bir süredir Mısır'ınkine benzer bir geçiş dönemindeydi. Ama Şabaka devrinde onlar da epey bir kuvvet kazandılar ve ardından bir sürü problem yaşandı. Şabaka'nın hükümdarlığında Asur reisi Sina Filistin'i istila etti ve bu yüzden Yahudalı Hezekiah askeri destek alabilmek için Mısır'a başvurdu yani yardım istedi. Çünkü açık ki Filistin'den sonra Asur krallığı Mısır'a çökecekti. Eh yılanın başını küçükken ezmek gerek. Hezekiah'ın ordusu ve Mısır'dan yardıma gelenler Asur krallığına karşı pek de etkili olamadılar. Hatta Asur krallığı Hezekiah'ı ciddi anlamda mağlup etti ve ardından gözlerini Mısır'a dikti. İntikam alması lazımdı ki intikam durumu olmasa bile neticede illaki Mısır'a çökeceklerdi. Zira Mısır'ın çöküşü Asur'un altın çağıydı ve genelde bu hep böyledir. Bir imparatorluk çökerken diğeri yükselmeye başlar. Beklenen İntikam çok gecikmedi ve Asur İmparatorluğu milattan önce 728'de Mısır'a girdi ve başkent Tebi istila etti, yağmaladı, kıyım yaptı ve tarihte ilk defa olmak üzere Teb ayaklar altına alındı. Ve ardından Asur İmparatorluğu takip eden 30 yılda Mısır'a 4 defa daha girdi ve her seferinde yeni yağmalar, yeni ganimet toplamalar yeni tecavüzler, kıyımlar ve vahşetler yaşandı. Bu da yetmedi. M.Ö. 671'de yani Şabaka'nın oğlu Taharka devrinde Asur kralı Esarhaddon büyük bir orduyla Sina yarımadası üzerinden fethe başladı ve ilk önce Mısır'ın en güçlü müttefiki olan Tire kentini haritadan tamamen sildi. Ardından Memphis'e girdi ve Memphis'te işgal edilince Taharka kaçmak zorunda kaldı. Harka kaçınca bütün Mısır Asura eyalet olma konumuna düştü ve o günden sonra aşağı Mısırda özellikle kent isimleri ve diplomasi dili Asurca oldu. Hatta doğan çocuklara Asur isimleri verilmeye başlandı ve bu böyle devam ediyor tabii ki. Takip eden yıllarda Asur imparatorları Menfisi ve Tebi yağmalamaya devam ediyorlar. Mısır topraklarında Asur askerleri gezmeye başlıyor ve Mısır prensesleri Asur krallarına harem cariyesi olmaya başlıyorlar. Bu da epey büyük bir darbedir. Esarhaddon bu galibiyetini son derece aşağılayıcı bir biçimde kayıtlara geçirdi. Yaptırdığı zafer stellerinde ve kabartmalarda Mısır kralını boynuna tasma geçirilmiş bir şekilde kendisine diz çöker ve yalvarırken resmettirdi. Mısır tarihin başından beri hiçbir zaman bu kadar aşağılanmamıştı. Elbette ilk yıllarda Mısır'da isyan teşebbüsünde bulunan prensler de oldu ama bunların hepsi Asur hükümeti tarafından idam edildi. Örneğin Taharka 10 yıl içinde toparlandı ve bir iki yerel beyden de destek alarak bir isyan girişiminde bulundu ama başarılı olamadı ve ona destek veren herkes tek tek idam edildi. Evet. Bu andan itibaren size biraz da Asur İmparatorluğu'ndan bahsetmem gerekiyor ki o dönemde Mezopotamya nasıl kaynıyordu? Bunu daha iyi anlayalım. Ne de olsa şu anda Mısır'ı hükmedenler Asurlular. O yüzden illaki değineceğiz. Şimdi Esarhaddon Mısır'ı fethettikten sonra ani bir hastalığa yakalandı ve öldü. O ölünce bir taht kavgası baş gösterdi ve çeşitli prensler başa geçmeye çalıştılar ve bu esnada Mısırla pek de uğraşmadılar. Her ne kadar Mısır Asur'un malı olmuş olsa da Asurluların ana vatanı uzaktaydı. Bu yüzden Mısır'da kalamazlardı ve bir kukla kral bırakmaları yeterliydi. Hem o dönemde Kimmer belası baş göstermişti ve taht kavgaları da cabasıydı. Burayı özet geçeceğim. Taht kavgalarını bizim Asur Bapinal diye bildiğimiz lider kazandı ve bu kişi epey meşhurdur. Zira Asur İmparatorluğuna altın çağını yaşatmıştır ve günümüze yakın doğudan kalmış en eski kütüphane de Asur Babil Kütüphanesidir. Asur Babil Mısır'ı tamamen yok etmek yerine yönetmek niyetindeydi. Yani bir eyalet yapma çabasındaydı ve bu yüzden Nekav gibi isyan çıkaran bazı krallara boyun eğdirdi. Ardından Kuşi hanedanı bir iki isyan teşebbüsünde bulundu ama Asur Bapinal'ın kendi adamları ve oraya gönderdiği valiler bunları keşfettiler ve bu darbe girişimlerini engellediler. Ardından yazdığına göre Asur Bapinal bunların hepsini meydanda öldürdü ve derilerini bile soydurdu. Asur Bapinal zamanında Mısır halkı gerçekten de büyük problemler yaşadı. Öyle ki Asur askerleri keyfine göre yolda milleti öldüren, tecavüz eden gaspeden tiplere dönüştüler. Bir süre sonra Nekav gibi krallar da isyan çıkarmak yerine boyun eğdiler ve tabiri caizse uslu bir köpek olacaklarına dair söz vererek Kuk'la kral olmayı başardılar. Asurbapinal bu esnada kardeşi Şamahşumu Ukini de Babil kralı yapmıştı ama kardeşi daha sonra ona karşı savaşarak devleti bölünmeye götürmüştü. İki kardeş arasındaki savaş 4 yıl sürdü ve Asur pinal çok büyük kayıplar vermiş olsa da savaşı kazandı. Asur devleti o esnada Araplarla, Keldanilerle ve Aramilerle mücadele ediyordu. Bu yüzden pek de rahat bir dönem geçiremediler ama en azından Asur pinal bütün bunlara karşı mücadele etmeyi ve zafer kazanmayı başardı. Tüm bu olaylar yaşanıyorken arka tarafta gücünü toplamaya çalışan Taharka öldü. Ve yerine oğlu Tanutamon geçti. Tanutamon yeni bir isyan çıkardı ve en başında başarılıydı. Örneğin Nekav'ı işbirliği yaptığı için hain addettiler ve Karkamış'ta yapılan bir savaştan sonra zafer elde edince bu kukla kralı idam ettiler. Asur Nekav'ın idam edildiğini öğrendiği zaman misilleme yapmak amacıyla ve bir bakıma tekrardan masaya vurmak için önce Menfis'i, Ardından Tebi ele geçirdi. Yani bir bakıma tarih tekerrüre devam etti. Aynı olaylar bir daha yaşandı. Kıyımlar, katliamlar vesaireler ve en sonunda Kuşi Hanedanı Mısır'a bir daha dönmemek üzere veda ettiler. Yani Etiyopya kralları da o günden sonra unutuldular. Asur, yeni kukla kral olarak Nekav'ın oğlu olan 1. Psammetikos veya 1. Psamteki, Tahtta oturttu ve kendi elleriyle yeni bir hanedan kurmuş oldu. Bu hanedan 26. hanedandır ve 26. hanedanla beraber 3. ara dönem veya son kargaşa bitmiştir. Yani şu anda geç dönem diye ifade ettiğimiz yeni bir çağa geçiş yaptık ve bu çağ Asur'u ve Babil'i içeriyor. Zaten konuşacağız. Asur Bapinal 1. Psamtek'e Asurca Banni adını verdi ve o günden sonra Mısır gitgide Asura benzemeye başladı. Yani bir tek isim değişikliği değil kültür bile Asurlaştı. Örneğin çok eşli olmak yaygınlaştı. Tamam zaten Firavunlar harem kuruyordu veya iki tane üç tane eş alıyorlardı ama Asur istilası altında Te baş hat bile yani bir din adamı bile üç tane eş alıyordu. Tabii bütün bu kültürel asimilasyona ve Asurca isim almış olmasına rağmen birinci Psamtek Asurlu olmaya meraklı değildi. Fakat Asura karşı savaşacak bir gücü de yoktu ve zaten savaşçı bir kral da değildi. Bu yüzden politikayla, sinsilikle ve bir takım oyunlarla kendine güç katmaya çalıştı. Bir fırsat kolladı ve bu fırsat da Asur Bapinal ölünce ortaya çıkıyor çünkü hiç şaşırmayacağınız üzere Asur Bapinal'da ölünce yeni taht kavgaları başlıyor. E bu esnada kimse Mısır'la uğraşmadığı için 1. Psamtek politikayla, ticaretle bir takım ilişkilerle kendisini gerçek anlamda firavun yapmaya başlıyor. 1. Psamtek uzun saltanatı boyunca Mısır'ın birliğini tekrar sağlamayı başardı ve onun döneminde soylular... Eski zamanlarda olduğu gibi görkemli mezarlara gömüldüler. Mısır ülkesinde 1. Psamtekin emriyle büyük tapınaklar inşa edildi ve Mısır'da ilk kez büyük bir donanma oluşturuldu. Bu firavun Yunanlarla da iyi anlaştı ve Yunan topraklarından paralı askerler getirerek kendini aşağı ve yukarı Mısır'ın meşru kralı ilan etti. Eh bunu nasıl yaptı? Çünkü rahattı. Dediğim üzere Asur Krallığı Kimer belasıyla, Met halkıyla, onla bununla epey bir uğraşmak zorunda kalmıştı ve bu beklendiğinden daha büyük zararlar verdi. Ve ardından taht kavgaları da baş göstermeye başlayınca bir bakıma krallık epey bir zayıflamış oldu. Hatta Asur 50 yıl önce kazanmış olduğu o savaşları hiç kazanmamış gibiydi ve bir bakıma Mısır'a iyilik yapmış gibiydi çünkü Mısır 300 yıl boyunca iç savaşla birbirini yemişti. Bir türlü sağlam bir kral bütün Mısır'a hükmedememişti. Ve Asur Krallığı bütün Mısır'ı fethedip üstüne bir de bir kukla kral koyup resmen koca ülkeyi 1. Psamtek'e hediye etmiş oldu. Bu arada her videomda genelde şunları takıyorum ama bu sefer unutmuşum. Niye bilmiyorum. Bir sembol haline geldi hani takmak lazım. Bunu fark ettim. Bununla uğraştım. Şimdi nerede kaldığımı hatırlamıyorum. Galiba Asur'un Mısır'ı kurtarmasında kalmış olmam lazım. Özetle Asur Mısır'ı kurtardı bir bakıma ama kendini kurtaramadı. Çünkü istilacı kuvvetlerle mücadele edemedi ve M.Ö. 612'de Ninova'nın da yıkılmasıyla beraber tarihe karıştı. Asur çöktükten 2 yıl sonra... 1. Psamtek de hayata veda etti ve ondan sonra tahta sırasıyla 2. Nekav, 2. Psamtek ve Apries geçti. 2. Psamtek'le Apries'i zaten aktaracağım. Bunlar önemli insanlar ama 2. Nekav'la alakalı pek de söyleyecek bir şey yok. Hani görüldüğü kadarıyla zaten çok da başarılı bir adam değil. Hatta tek bir iş yapmaya çalışıyor ve onu da başaramıyor. O iş şu Nil deltasından Kızıl Denize büyük bir kanal projesi başlatıyor. Ama yazdığına göre muhtemelen rakamlar abartı ama 120 bin kişi yani 120 bin işçi bu kanalı açacağız derken boğularak ölüyor ve proje iptal oluyor. Daha sonra bu projeyi Pers istilası zamanında birinci Darius devralacak. O da tamamen bitirmeyecek ama epey iyi bir yere getirecek. Fakat bu sonraki videonun konusu o yüzden şimdilik biz kaldığımız yerden devam edelim. Peki Asur nasıl çöktü? Bir de buna bakmak lazım. Asur-Bapinal devrinde Asurlular Mısır'ın Nübiye ile olan mücadelesine benzer bir mücadele veriyorlardı. Bu esnada Babil'liler Met halkı ile ittifak yaptılar ve Uruk bölgesi ile Asur bölgesini kılıçtan geçirdiler. Bu Asur devleti için büyük bir darbe oldu. Asur Bapinal öldüğü için kimse onun gibi mücadele veremedi ve Asur günden güne güç kaybetti. Asur düşerken Babil yükselmekteydi ve bunu fırsat bilen Kimer halkı Asur'dan koparabildiğini kopardı. O dönemdeki yeni Babil kralı kutsal metinlerden de tanıdığımız Nebukadnezar'dı ve Nebukadnezar Doğu Akdeniz'e yaptığı seferler esnasında Aşkelon kentini de ele geçirdi. Bu zaferden sonra Yehuda kralı Yehoyakim Babil'e bağlılık yemin etti ve Babil hükümdarlığını kabul etti. Nebukadnezar'ın Kudüs'ü fethetmesi ve o bölgeye de boyun eğdirmesi Kitab-ı Mukaddes'e kadar yansımıştır. Bütün Yahudiler esareti kabul etmediği için Kısa süre sonra Peygamber Yeremya döneminde Yahuda kralı Yehoyakim'in oğlu Yehoyakin Babil'e karşı bir isyan çıkartmıştır ama başarılı olamamıştır. Bu hareketten sonra Babil bütün Yahudiye bölgesini ele geçirmiştir ve Yahudiler köleleştirilmiştir. Yahudiler Babil esareti altında epey bir eziyet çekmişlerdir ve bunun etkileri 500 yıl sonraki İncil'e kadar yansımıştır. Örneğin İncil'de, Vahiy Kitabında Babil sürekli aşağılanan, sürekli lanet yağdırılan, şeytanla işbirliği yapan ve nefret duyulan bir kent olarak gösterilmiştir. Bu arada Babil Krallığı da öyle uzun ömürlü olamadı çünkü Nebukadnezar 43 yıl tahta kaldıktan sonra öldüğünde yerine oğlu geçti fakat oğlu hemen Nebukadnezar'ın kayınbiraderi tarafından düzenlenmiş bir komplaya kurban giderek Öldü Ne var ki bu kayın birader de dört yıl içinde başka bir komploye kurban gitti ve o da öldü. böyle böyle birkaç tane darbe ve cinayet birbirini takip ediyor ve en sonunda Nabonidus adındaki yeni kral tahta geçiyor. Nabonidus'la beraber Babilde çöktü Zira Nabonidus'un annesi Arapların inandığı ay tanrısı sinin bir rahibesiydi ve mahlası rubbuydu yani rabbiydi. Ve Nabonidus bir bakıma Araplaşmıştı ve Arap topraklarıyla ilgilenmekteydi. Bu yüzden elindeki bütün güçle Babil'i terk ederek Arabistan bölgesine yerleşmeye çalıştı ve bu esnada biraz Babil boşta kaldı. Ek bir ayrıntı vermek gerekiyorsa bu Rabbi veya Rubu gibi sıfatlar inisiyeler için söylenir ve yüksek makamlardaki rahipler için kullanılır. Fakat aynı zamanda bu Krallara veya generallere de verilen bir ünvandır. Örneğin Tevrat'a baktığınızda yine Tanrı için Rab derler fakat Rab aynı zamanda başka kişiler için de kullanılıyor. Tıpkı bugün İngilizcedeki Lord kavramı gibi Lord hem Lord bir lider hem de Tanrı demek. İşte bu gelenek esasında epey eskiye dayanıyor ve Babil ve özellikle Babil esaretindeki Yahudiler bunu bayağı kökenden almışlar. Hatta bu yüzden bu generallere veya kitap bırakan önceki Yahudi liderlerine Rabbi, Rab veya peygamber demişler. Ezoterik öğretilerde ve bir takım inisiye tarikatlarda Rabbiri gibi daha ileri seviye mertebeler de var. Hatta bunu Masonlukta, Siyonizmde vesairede görüyoruz ama çok da konuyu saptırmayayım biz Babil'den devam edelim. Anlattığım üzere Babil kralı Nabonidus, Mısır'a ve çevresine önceki liderler kadar meraklı değildi ve Arap topraklarını işgal ederek oraya yerleşti. Hatta bu da yetmedi, adam Babil tanrıları yerine Arap tanrılarına tapmayı tercih etti ve böylece Babil esaretindeki birçok Yahudi de Arap topraklarına göç ettirildi. Nabonidus giderken arkasında vekil olarak oğlunu bıraktı ve bu boşluğu fırsat bilerek istilaya başlayan Pers kralı Kiros, Babil'in büyük bir bölümünü ele geçirdi. Ha, daha sonra Nabonidus geri döndü ve intikam almaya çalıştı, işgali önlemeye çalıştı ama başarılı olamadı. Kiros'un bu bölgeyi ele geçirmesiyle beraber, Babil İmparatorluğu tarihe karıştı ve Yahudiler esaretten kurtuldular. Hatta Yahudiler bu esaretten kurtulduklarına o kadar çok sevindiler ki, Sevinçten ağladılar ve bu ağlama ritüeli ağlama duvarı önünde yapılan bir ibadete dönüşerek inanca kadar girdi. Bu ritüel önemli bir sembol haline geldi ve bu bugün bile devam ediyor. Şimdi bütün bunlar yaşanana kadar Mısır topraklarında ne olduğuna bir daha bakmak lazım ve yine işi 1. Psamtek'ten başlatacağım. 1. Psamtek Asur'un açtığı rahatlık sayesinde bir takım ilişkiler kurmaya başlamıştı ve özellikle İonya ve Grek topraklarıyla epey bir bağlantı kurmuştu. Hem oraya papyruslar göndermişti hem de ticaret ilişkisiyle epey bir mal alım satımı yapmıştı. Böylece Mısır Yunan kültürüyle tanışmıştı ve aynı zamanda Yunanlar da metin elde etmeye başlamışlardı. Hatta Miletos felsefesi bile bu şekilde başlamıştı. Yunanlar... Elde ettikleri papirüsler sayesinde epey bir kayıt bırakmaya başladılar ve Yunan topraklarında bir aydınlanma dönemi başlamış oldu. Zaten daha önce felsefe neden Yunan topraklarında doğdu diye bir video yapmıştım. O videoda buna da değinmiştim. Tabi birinci Tekin tek amacı ya şu Yunanlara bir yardımcı olmak lazım bir hayrımız dokunsun arada biz de 3-5 lira para kazanalım demek değildi. O esasında kredi toplayarak Kendisini o topraklarda sevdirerek Yunanlardan paralı asker almaya çalışıyordu. Zira Mısır'da veya Asur'un gözü önünde bir ordu toplamak mümkün değil. Ne yapıyorsun sen deyip bir anda gelirler ve adamı indirirler. Ama siz bunu 5 yılda, 10 yılda, 20 yılda gizli gizli yaparsanız ve Akdeniz'in ötesindeki devletlerde birkaç bin kişilik bir orduya sahip olursanız Sürpriz diyerek böyle bir anda isyan çıkarma ve herkesi dumura uğratma şansınız var ki öyle de oluyor. Birinci Psamtek Asur zayıflayınca kendi meşrutiyetini veya meşruiyetini ilan ediyor. Bu iki kelime de bunun için kullanılabilir ve ardından Asur Mısır'la uğraşamayacağı zaten çökmekte olduğu için Mentüemhat adındaki yerel bir yöneticiyi Psamtek'e darbe yapması için görevlendiriyor. Fakat Mentüemhat da oturup Psamteki deviremeyeceğini anlayınca ne yapıyor? Politik bir mücadeleye girişiyor ve bu yıllar boyunca devam edecek. Yani kanlı bir savaş en azından bir süreliğine yaşanmayacak. 1. Psamtik'in torunu olan 2. Psamtek zamanındaysa artık gerçek anlamda bir savaş çıkacak ve 2. Psamtik Nübiyeli rakiplerini paramparça edecek. Hatta yazdığına göre o kadar çok kişiyi öldürecek ki kandan bir denizin üzerinde yürüyecek. Tabi bunlar abartı ama neticede büyük bir kıyım yapıldığı da belli. Hatta 2. Pisamtek Yunan ordularıyla birçok tapınağı ve şabaka gibi piyanke gibi birçok kişinin de stellerini ve heykellerini paramparça ettirecek. Yani yine bir Damnatio Memorai muhabbeti devam ediyor. Bu hep böyle gidiyor. Esasında bu yüzden zaten elimizde pek de bir kaynak yok. Her gelen bir öncekini mahvettiği için her gelen bir bakıma kitap yaktırdığı için tabiri caizse bize belgeler bölük pörçük ulaşmışlar. Bu yüzden hani hep çelişkili veya problemli ifadeler görüyoruz ve her kitap bazı şeyleri değiştirerek anlatıyor. Biraz da yorumluyor. Fakat 2. Psamtek'ten sonraki kronolojik kaynaklar gayet sağlamlar. Hatta abartı değil, günü gününe her şeyi biliyoruz. Zira dört tane, 5 tane imparatorluk o coğrafyada cirit atıyor ve Hepsi bir şeyler kaydediyorlar. Ayrıca Mısır'da sağlam bir şekilde bütün olayları kayda geçiriyor. Örneğin 2. Psamtek tam tamına 9 Şubat 589'da ölüyor. Ve ondan sonraki krallarla alakalı da bütün bilgiler bu kadar ayrıntılı ve sağlam. 2. Psamtek'ten sonra tahta oğlu geçti. Biz bu kişiyi Vahibra veya Apries adıyla tanıyoruz. Epey meşhurdur ve o da babası, dedesi ne yaptıysa aynı şeyi yapmaya çalışmıştır. Yunan topraklarıyla ilişki kurmuş oradan paralı asker getirmiş ve bir bakıma kendi ülkesine yabancı askerlerle hükmetmiştir. Tabi bu öncekiler kadar başarılı olamayacak çünkü Mısır halkı 40 yıldır Yunan asker görmekten bıkmış olacak ve asiler toplanacaklar ve bir generali başa geçirmeye çalışacaklar. Biz bu generali 2. Ahmose veya Yunancasıyla Amasis adıyla tanıyoruz ve Amasis aldığı desteğe güvendiği için darbe yapmak amacıyla kente yürümeye başlıyor. Wahibra Amasis'i engelleyemeyeceğini anlayınca canını kurtarmak için Babil'e sığınıyor ve birkaç yıl sonra Babil desteğiyle geri dönüp Mısır'ı fethetmeye çalışıyor. Lakin başarılı olamıyor ve esir düştükten sonra idam ediliyor. Bu arada Vahibra her ne kadar tahtı kaybetmiş olsa da popüler biridir ve onunla alakalı kaynaklar hem Yunan topraklarında hem de Yahudi kaynaklarında bulunabilir. Örneğin Tevrat Vahibra'yı Hofra adıyla aktarıyor. Devam edersek Mısır halkı Vahibra'yı Yunanlarla fazla yakınlık kurduğu için devirmişti ve Amasis'i Yunan baskısına son vermesi için başa geçirmişti ama Amasis kendisi de Yunan politikasını devam ettirmişti. Örneğin Kirene ile bir dostluk anlaşması yapmıştı ve politik bir evliliğe imza atmıştı. Bununla da yetinmeyerek Batı Delta'daki önemli bir ticaret kenti olan Nevkratis'i vergi vermeleri şartıyla Yunanlara bırakmıştı. Nevkratis limanı 1. Psamtek'ten beri Miletos bölgesinden gelen tüccarlara ev sahipliği yapıyordu ve çok geçmeden bu yere Mısır topraklarındaki ilk polis kuruldu. Yani burası Mısır'dan ziyade Greklere özgü bir kente dönüştü. Öyle ki Nevkratis'te Afrodit, Hera ve Apollon gibi birçok Yunan tanrısına tapınaklar inşa edildi. Ayrıca Nevkratis, Girit, Kıbrıs ve İonya gibi çeşitli bölgelerden gelen yatırımcılarla beraber Fuhuş'un da başkenti haline geldi. Öyle ki eğer genelev arıyorsanız Nevkratis'e gidiyordunuz. Enteresan bir şekilde bu bile Amasis'in itibarına itibar katan bir şeydi. Çünkü Yunan topraklarında yeterince rahat davranamayan o politikacılar bir bahane ile Nevkratis'e gelip orada keyiflerine bakıyorlardı. Yani esasında Nevkratis Roma'daki Batiaotus evi gibi bir şeydi. Yunan düşmanlığıyla başa geçen Amasis bir bakıma tahta geçince en sağlam Yunan dostu oldu. Hatta zaten bu firavunun lakabı Yunan dostu firavundur. Zira kendisi Yunan topraklarıyla kurduğu ilişkiler bir yana epey de bağışta bulunmuştur. Örneğin Delphi tapınağı gibi yıkık harabeye dönmüş bazı tapınakları kendi cebinden ödeyerek restore ettirmiştir ve Lindos ve Samos gibi bazı adalara yüklü miktarda kurbanlar göndererek jest yapmıştır. Sis döneminde Mısır Yunan kültürü ve Yunan mitolojisiyle bir bakıma tanışmış oldu. Örneğin yasa koyucu Solon gibi, Pisagor gibi veya Thales gibi bizim son derece yakından bildiğimiz ve felsefe tarihinde de epey meşhur olan karakterler o dönemlerde Mısır'a ziyaretlerde bulundular ve görüldüğü kadarıyla Nevkratis'e de bir uğradılar. Zaten bu yüzden bu saydığım isimlerle alakalı genelde kaynaklar şöyle der. Mısır'a gitti ve şu ilmi öğrendi. Esasında biz bu kişiyi şu felsefeyle tanıyoruz. Halbuki o onu Mısırlı rahiplerden devraldı vesaire. Evet gerçekten de Mısır'ın Yunan felsefesine etkisi büyük. Bu doğrudur. Fakat buraya girersem iş uzayacağı için çok da konuşmaya gerek görmüyorum. Zaten daha sonra bir felsefe tarihi serisine başlayacağım. Orada bütün filozofları tek tek göstereceğim. Ve onları anlatıyorken de illaki Mısır'a tekrardan değineceğiz. Neyse. Amasis Yunan topraklarında epey sevildi. Bu doğru fakat en başta Mısır topraklarında baya bir hor görüldü. Hani kurduğu ilişkiler bir kenara bir de sonuçta soylu olmayan bir adam. Erik Hornung onun ikinci Psamtek soyundan geldiğini söylüyor. Yeğeni olduğunu falan söylüyor ama bununla alakalı başka bir kaynak yok. Diyelim ki öyle neticede bu adam darbeyle başa geçtiği için meşru hükümdar görülmüyor. Bu yüzden de kendisini kabul ettirmek adına şöyle bir taktik uyguluyor. Kendisine altından bir leğen yaptırıyor ve her gün bu leğende ayaklarını yıkıyor veya sarhoş olduğunda bu leğene kusuyor. Affedersiniz ama bir tuvaletini yapmadığı kalıyor ve en sonunda bu leğeni erittirerek bir puta çeviriyor daha doğrusu bir amon heykeli yaptırıyor. Sonra bu heykeli tapınağın önüne koydurarak insanların ona tapmasını sağlıyor. Zaten Amon herkesin bildiği bir tanrı ve millet tapınağın önünden geçerken bu tanrıya dua ediyor, diz çöküyor vesaire vesaire. En son Amasis şöyle bir örnek veriyor. Bakın siz bugün buna tapıyorsunuz ama bu birkaç gün önce benim ayağımın altındaydı. Ben buna kustum, tükürdüm, ayaklarımı yıkadım, pisliğimi yaptım. Fakat sırf şekil değiştirdiği için siz bugün buna kutsallık atfediyorsunuz. E ben de öyleyim. Zamanında değersizdim ama bir şekilde kendimi yeniden yarattım ve tahta geçmeyi başardım. Yani ben de basit bir leğenken Tanrı'ya dönüştüm. Öyleyse bana da tıpkı buna yaptığınız gibi saygı göstermeniz gerekiyor. Öbür türlü ne imanınızda ne de düşüncelerinizde samimi değilsiniz ve yüzlü davranıyorsunuz. Bu heykel tanrıyı sembolize ettiği için ona tapıyorsanız, ben de kraliyet makamını sembolize ettiğim için bana da itaat etmek zorundasınız. Yani bence mantıklı. Esasında Amasis'in bir filozof olduğunu bile söylemek mümkün. Çünkü örneğin o sabahtan akşama sürekli devlet işleriyle uğraşan biri değildi. Öğle vaktine kadar yapılması gerekenleri yapıyordu. Ondan sonra İçki, eğlence, kadınlar vesaire böyle takılıyordu ve bu yüzden de epey bir tepki çekmişti ve onun da yardımcıları ve generalleri ona şöyle bir tavsiyede bulunmuşlardı. Efendimiz yani siz şimdi diğer kralların yaptığı gibi bütün gün devletle uğraşmıyorsunuz ve bu da halkı kızdırıyor. Çünkü halk sabahtan akşama sadece devlet işlerini ve ülkeyi düşünen birisini görmek istiyor. Hem bir krala da böyle eğlence, oh keyif falan yakışmaz yani. Biraz daha eğlenceyi azaltsanız iyi olmaz mı? Tabi bunu böyle güzel bir dille söylüyorlar. Sonuçta kral en ufak bir hatada kelle gider. Amasis buna gayet akıllıca bir cevap veriyor. Şunu söylüyor. Siz ok atmak istediğinizde yayı germek zorundasınız. Fakat oku attıktan sonra da yayı bırakmanız yani gevşetmeniz lazım sürekli gergin kalan bir yay hem ok atamaz hem de bir yerden sonra kopar. İşte insanlar da böyle. Sabahtan akşama sürekli çalışırsanız ve hiç eğlenmeye, keyfe, yaşamaya zaman ayırmazsanız bir süre sonra koparsınız ve ya kafayı yersiniz ya da bir süre sonra devlet işlerinden bıkacağınız için doğru düzgün mukayese yapamaz ve muhakeme ederek düzgün kararlar veremezsiniz. O yüzden ben bu gerçeği bildiğim için ayarına göre takılıyor ve sonuçta işimi gücümü de gerektiği kadar yapıyor. Size de bunu tavsiye ederim. Özetle Firavun epey özlü söz söyleyen ve böyle bilgin takılan bir adammış ve bence tatlı bir adammış. İşte tam da Amasis devrinde az önce anlattığım olaylar yaşanmıştı. Hangi olaylar? Babil krallığı. Nabonidus yüzünden çökmeye başlamıştı, zira Nabonidus Arap topraklarına gitmişti ve Pers kralı Kiros bütün bölgeyi hükmetmeye başlamıştı. Peki Pers İmparatorluğu nereden geldi, nasıl ortaya çıktı falan diye sorarsak, esasında Persler 50 yıl önce ile birleşip Asuru yıkan Med halkının bir devamılar. Fakat Med halkı gerçek anlamda imparatorluk olmayı başarmış bir halk değil. Bu halk Yunanların Perses dağları diye ifade ettiği dağlık bölgede yaşayan, genellikle bir anda böyle giren, yağma yapan, ganimet toplayan ve sonra dağlara geri dönen bir halk. Yani esasında dağlı veya göçebe. Fakat Persler 50 yıl sonra bu Med halkından imparatorluk çıkarmayı başaran isyancı bir grup. Yani esasında Persler Med halkının dağınık olmayan, birleşmiş ve Artık saldırdığı yerleri fethetmeyi kafasına koymuş bir versiyonu. Yarım yüzyıl önce Babil içinden çıktığı Asur imparatorluğuna Med halkı ile birleşerek ihanet etmişti. Şimdi ise Med halkından çıkan Pers grubu Babil'e ihanet ediyor. Yani esasında tarih yine farklı sahalarda olsa bile tekrar etmeye devam ediyor ve iş dönüyor, dolaşıyor yine her zamanki gibi Mısır'a geliyor. Zira önce 546'da Pers orduları Likya ve Luka gibi birçok bölgeyi ele geçirince Mısır sıradaki hedef olduğunu anlıyor ve Atina ile Sparta ile bir ittifak kurmaya çalışıyor. Hani bu adamlar beni ezerse sizi de ezerler o yüzden dikkatli olmak lazım diyor ama pek de dinleyen yok. Ama siz her ne kadar 3-5 asker grubuyla Pers ordularını engellemeye çalışmışsa da Persler her tarafı eziyorlar geçiyorlar ve kısa süre sonra tahmin edildiği gibi Atina'ya, Sparta'ya ve daha ilerisine göz dikiyorlar ama bunlar bir sonraki videoda konuşacağımız şeyler o yüzden şimdi o kadar da ayrıntı vermeyeceğim. Bu anlaşılması zor gücü aslında yaklaşık 1500 yıl sonra ortaya çıkacak olan Moğol istilasına benzetebiliriz. Moğollarda dağınık kılanlar halinde yaşıyorlardı ve hiçbir tehdit oluşturmuyorlardı. Fakat Cengiz Han önderliğinde 10 yıl içinde birleştiler ve bütün dünyayı titrettiler. İşte Persler de aynı şekilde Babil'i işgal ettikten sonra Fenike bölgesine bulaştılar ve Mısır'ı hedef aldılar. Fakat Persler Mısır'a hemen giremediler. Çünkü ele geçirdikleri bölgeleri kontrol altına almaları gerekiyordu ve güç toplamaları gerekiyordu. Bu hazırlık süreci Pers kralı Kiros'un oğlu olan Kambises başa geçtiğinde sona erdi. Kambises veya Kambis Nil vadisine doğru sefere başladı ve şansına tam da o yıl yani M.Ö. 526'da Mısır kralı Amasis hastalıktan öldü. Mısır savaş arefesinde lidersiz kalmıştı. Bu yüzden devlet panikledi ve aceleyle Amasis'in oğlu 3. Pısamtek'i tahta geçirdiler. Ne var ki 3. psamtek savaşa hazır değildi ve fena bir şekilde yenildi. Ardından Pers orduları tarafından idam edildi. Mısır kısa bir kuşatmanın ardından Memfis'i de kaybetti ve Persler Mısır tahtına geçtiler. 3. psamtekin ölmesiyle 26. Hanedan sona erdi. Ve bundan sonraki hanedanlar Persler tarafından kuruldular. Kambises kısa süre içerisinde bütün Mısır'ı işgal etti ve Libyalılar, Kireneliler ve Barkalılar yeni efendilerini hiç direnmeden boyun eğdiler. Persler tarihte tüm yakın doğuyu tek bir elde birleştiren ilk imparatorluk oldular ve hatta tarihteki ilk dünya imparatorluğu oldular. Peki Mısır nasıl oldu da? Bir yanda Pers ordularına karşı kaybetti diye sorarsak tamam hani Firavun ölmüş, taht boşta kalmış, tecrübesiz bir adamı başa geçirmişler. Bunlar büyük etkenler ama bir de hainler var. Biliyorsunuz son 100 yıldır Mısır Yunan topraklarından paralı asker getiriyor. E bu adamlar paralı asker. Milli bağları yok. Paraya bakıyorlar. Öte yandan Pers orduları Likya, Luka, Şura, Bura her yeri Fethetmişler ve sıra Mısır'a gelmiş. Şunu diyorlar ya bunlar kesin kazanacak biz de boşu boşuna ölmüş olacağız. En iyisi kazanan tarafta olmak öyleyse karşı tarafa geçelim. Ki böyle oluyor örneğin Halikarnasoslu yani Bodrumlu Thanes gibi bazı rütbeli askerler Perslere epey bir istihbarat sızdırıyorlar ve Mısır'ın bütün zayıf bölgelerini bütün açıklarını anlatıyorlar. Pers orduları da bunları değerlendiriyor ve kırıyor geçiyor. Ama tabi her ne kadar bu askerler kazanan tarafta olsalarda esasında epey bir şey kaybediyorlar. Örneğin Fannes'in Mısır'da 3 tane oğlu vardı ve Mısır orduları kaynaklarda yazdığı üzere Fannes'in çocuklarını savaş meydanında adamın gözü önünde idam ettiler. Hatta kafalarını kesip şarap fıçılarına attılar ve Kanla karışan şarabı gözlerine baka baka içtiler. Yani sorarsak evet kazanan tarafta olmuş ama 3 tane evladının ölmesine değer miymiş onu bilemeyeceğim. Bu arada bir not düşeyim. İlk videomdan beri adını andığım Herodot adında bir tarihçi var. Bu tarihçi bu olaylardan 100 yıl sonra yaşamıştır ve Mısır'ı ziyaret etmiştir ve yazdığına göre Yüzyıl sonra bile bu çöl bölgesinde yapılan savaştan kalma kemikler hala arazideymiş. Dünya İmparatorluğu kuran Persler bile Mısır'a özendiler. Çünkü Mısır kültürü 500 yıldır elden ele geçtiği halde tamamen yok olmamıştı ve hala büyüleyiciydi. Bu yüzden Pers hükümdarları Mısır'da firavunların tören kıyafetlerini giydiler ve firavun ünvanları kullandılar. Örneğin Kambises Mısır'ı fethettiğinde Mesutira, yani Ra'nın oğlu adını aldı. Ama buna rağmen Persler Libyalı ve Etiyopyalı hükümdarlardan bile daha az kabul gördüler. Hatta halk arasında Pers sözcüğü hakaret anlamında kullanılmaya başlandı. Bu arada Persler kadınlara Mısır halkı kadar kıymet vermiyorlardı ve bu yüzden yeni krallığın kuruluşundan beri devam eden ve Teb'de epey bir güç sahibi olan Amon'un Tanrıça eşi diye bildiğimiz makamı da kaldırdılar ve her ne kadar Mısır'a özenseler ve Mesutira gibi isimler alsalar da Mısır tanrılarını reddettiler. Mısır halkı Pers istilası altında gerçekten de büyük eziyetler çekti ve bu yüzden halkın çoğunluğu Perslerden nefret etti ve her fırsatta isyana kalkıştı. Ama diğer bir kesim ise işine baktı bundan fayda etmeye çalıştığı ve Perslerle işbirliği yapan o ufak bölüm epey bir zenginleştiler. Perslerin suyuna gitmeyen diğer kalabalık bölümse fakirlik, fukaralık içinde süründüler. Zaten bu yüzden Perslerden sonra İskender Mısır'ı fethettiğinde Mısır halkı İskender'i kucakladı. Şükür kurtulduk diyerek adama sığındılar. Yani o kadar büyük bir eziyetten bahsediyoruz ve ne yazık ki İskender devrinde Mısır feth edeceğin ufak bir eyaletten ibaretti. Ama bunları zaten önümüzdeki videoda yani son videoda epey geniş bir şekilde konuşacağız ve hatta bu son video bütün Mısır tarihi boyunca en çok bilgi verdiğim, en çok bombardıman yapacağım video olacak. O yüzden o videoyu da dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ediyorum. Zira girişte Pers istilasına gelişmede İskenderle başlayan Ptolemaios hanedanına ve sonuçta Roma ile beraber Sezar, Kleopatra ve sonrasına değineceğiz. Uzun, zorlu ve başarıtan bir video olacak ama iyi olacak. Öyleyse şimdilik bu kadar. Ben Diamond, son videoda görüşmek üzere.